Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. Hukuk Güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tunca. 95.0 açık radyo 31 Ağustos 2023 ee, Ağustos ayının önemli hukuk olaylarını yine Ümit Altış arkadaşımızdan dinleyeceğiz ve konuşacağız. Merhaba Ümitçiğim. Aa merhabalar. E, açık Radyo dinleyicilerine de merhaba. Zannedersem bir ay e, atlayarak geldik. Temmuz'u atlamıştık. Ağustos ayı yine yoğun bir hukuk gündemiyle karşı karşıya diyelim adli tatile rağmen. Evet adli tatil bitiyor. Adli e, tatil bittiği için mi biz e, bu programı e, bugün yapıyoruz acaba? <gülüyor> yani biraz da öyle değilim ama yani biz de bir kısa bir tatil yapmaya çalıştık ama Türkiye'de e,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 Merak eden dinleyicilerimiz için de tekrar söyleyeyim, hukuk güvenliği programının geçmiş yayınları yani arşiv kayıtlarına Açık Radyo sitesi üzerinden erişebilirler. Onu da buradan hatırlatmış olayım. Biz aslında Ağustos ayına 3 Ağustos tarihli programla başladık. Ve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 ee, 10 Ağustos tarihli programda ise yine e, ceza infaz kanunu eklenen geçici 10. maddenin hem kanunlaşma sürecini hem de içeriğini e, bu sefer akademisyen Bünan e, Kurşun ile e, konuş, konuşuldu. E, 17 Ağustos tarihli programda ise e, bu sefer e, konuk yoktu diye hatırlıyorum.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 Evet, yani belki o programda bir altı size kusursa Aynur, Aynur Tuncel'le konuştuğunuz bu programda. Anayasa Mahkemesi'nin de aslında tezatlar oluşturulan kararlarını da sizlerden dinleme fırsatı bulduk. Çünkü bazen, iyi ki Anayasa Mahkemesi var, bazen de ya bir dakika Anayasa Mahkemesi ne yapıyor, nasıl böyle kararlar veriyor dediğimiz bir pratikle karşı karşıyayız. Tekrar merak edenler bu programı, yani 17 hastası programı. Yine açıklarca web sitesinden dinleyebilirler. 24 Ağustos'u yani geçen hafta e, bir ufak tembellik söz konusu. E, orada ise 10 Ağustos tarihli program tekrar e, yayınlandı. E, buradan da onun altını çizmiş olayım. E, ondan sonra da buna ilişkin söyleyeceğiniz bir şey yoksa da Ağustos ayının gündemine geçeyim. Evet. Evet demek ki e, zannedersem yok hemen ee, geçiyoruz Anayasa Mahkemesi'yle tekrar başvurusuzdur. Anayasa Mahkemesi demişken e, Ağustos ayında e, Anayasa Mahkemesi'nin e, hatırlayacaksınız Hatsız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu e, bunun yetkisini iptal eden e, bir kararıyla karşılaştık. Hatsız Fiyat Değerlendirme e, Kurulu'nu koronavirüs salgını sürecinde oluştuğunu zannedersem açık radyo dinleyeceğinin büyük bir çoğunu hatırlayacak. E, bu kurula fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yani üreticilerin, tezaretçileri, e, parakende işletmecilerin uygulamalarına yönelik düzenleme yapma yetkisi verilmişti. E, i̇şte Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi Anayasaya aykırı duydu. E, Cumhuriyet Halk Partisi dava açmıştı. E, bu gerekçesinde, kararın gerekçesinde Birincisi teşebbüs özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin anayasaya aykırı olduğunun altı çizildi. Ama diğer bir konu da çok fazla son dönemlerde karşılaştığımız yani Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla hatta bırakın artık Cumhurbaşkanlığı kararlarını genelgeyle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının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 olay çıkartanların genellikle alkollü olduğu ifadesi vurgulanırken, aynı zamanda var olan tepkiler üzerine de e, yeni bir yasak olmadığını, e, yalnızca çevreye rahatsızlık veriliyorsa cezai işlem uygulanacağını açıklayan bir basın açıklaması yaptı tepkiler üzerine. E, i̇lginç bir şey Bahri abi, e, açıklamasında ayrıca kadınların huzurunun da bozulduğu gibi bir ayrıntı vardı. Bu da ilginç e, geldi tabii ki. Fakat halbuki açık radyo dinleyicilerinin de bildiği üzere e, ve çoğu yani e, defalarca karşılaşılan e, ve bir yani yabancı olmanız bir kabahatler kanunu var. Bu kabahatler kanunun 35. maddesinde e, sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak davranışlarda bulunma kriteri zaten var. Yani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 ama e, bu anlamda da biz tekrar e, zaten e, var olan bir düzenlemeyi toprumu yani birlikteliğini gelecek şekilde e, ilan edildiği e, daha sonra içerikle bağdaşmayan açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Ne dersin Bahar abi Şimdi bu e, e, 17 Ağustos'ta İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün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 kararname Cumhurbaşkanlığı tarafından bile çıkarılamayacaktır diyor o bakımdan İstanbul Vali'nin 17 Ağustos 2003 2023 yayınladığı bu e, genelge ya da talimatın e, biraz e, yanlış bir e, uygulama olduğunu söylemekte beys yok yani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 biraz adli koridorlarına girelim Bahri abi tabii adli koridorları tekrar adli tatil sebebiyle biraz daha böyle şey sakinde sakin bir dönem bir e, söyleyebiliriz e, tabii artık bir ev itibariyle adli tatilin sona ermesiyle yine e, hareketlendir bir dönemde de karşılaşacağız bizde yine yoğun gündemimizin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 bir düzenleme vardı ki Barolar Birliği bu yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu. Danıştaylar yürütme durdurma, -durdurma istemini reddetti. E, hatırlayacaksınız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak için e, en az e, ne kadar dinbahar bir tahminde bulunabiliyor musun? E, ne kadar dolarlık bir yatırım? Valla bu dolar hesaplarını ben pek bilemediğim için şey diyebilirim. Aslında, <gülüyor> aslında şöyle bir şey ilk başta TL vardı. Fakat TL'de anlaşılan yani ne kadar enflasyon olmadığına dair yöneticiler açıklamada yapsın. TL ile baş edilmediği görüldü yoksa dolara çevirdi Bahri abi. En az 500 bin dolarlık yatırım yapanlar ya da 250 bin dolarlık ev alanlar vatandaşlar geçebilecek yönetici.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 Sanki duymuştum abi. Aslında bu, bu o kanuna da aykırı bir şey biliyor musun? Ben öyle bir şey e duydum e sanki ama çok çok e eski e onu bilemedim. E Belki Bahri ağabey senin böyle okul fakültesinde okuduğun zamandan denk geliyor. Yok daha sonraki dönemlerde de Türk parasının korunması kanunuyla ilgili bir sürü e uygulama yani... <gülüyor>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 Sevdiğimiz, hayatımızda yeri olan insanları kaybettiyse yıldızlar içinde uyusun e, ifadeleri kullanılırdı. E, şimdi de senin izninle e, güzel bir Metin 6 bestesi Müziği Kahraman'a ait e, yıldızlı bir gece ayda vardı şarkısını dinleyelim. Şu cümle e, sırasında okuyarak yıldızlı bir gece ayda vardı sen gülümseyince yüreğimde bir balık koydu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 Yani bence hukuk fakültesini bitirmelerinde yani bütün insanların hukuk fakültesini bitirmelerinde bir beys yok. Yani dünyanın birçok ülkesinde avukat olmak için hukuk fakültesini bitirmek şart, ama başka bir fakülte de bitirmesi gerekiyor. Şimdi bu hukuk fakültesini bitirenlerin başka bir fakülte de bitirip başka mesleklere katılabilmesini bir diyeceğimiz yok. Ama yani. E,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 Yani bu olumlu cumhurbaşkanlığı kararlarının mefhumu muhalifinden şunu çıkarabilir miyiz? Bunların içinde akbenen olmadığını göre olanın korunmaya <gülüyor> değer bir orman alanı olmadığı sonucu mesela. E o kadar çok şey yılanı var ki evet bu çünkü bu resmi gazetede bu aybınla ilan ilan edilirken de yine e, her ay olduğu gibi acele kamulaştırma kararları da vardı.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 düzenlemelerle ve kararlarıyla karşı karşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani yine göre değişen dediğin için hemen bizim programa birçok programımıza katılmış arkadaşlarımızdan ve benden gizli bir şekilde yaptığınız programın katılımcısı Selin Nakiboğlu arkadaşımız bir haber yollamış